Hocam fıkın manası nedir? Fıkıh İslam'ın hükümlerini bilmek midir? Yoksa onları idrak etmek midir? İzah eder misiniz? Fıkıh lügat manası itibariyle şer'i lügavi manası itibariyle anlamadır esasen bir şey anlama. Fıkın tarifi içinde mesela ala alacak olursak insan lehinde aleyhinde olan şeyi anlama demek. Fakihlerin anladığı manada fıkıh insan Biraz usulü kişilerden farklı anlarlar onlar. Dinin ortaya koyduğu meselelerde lehve aleyhinde olan şeyleri Cenab-ı Hakk'ın kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetinde istimbat etme şeklinde, istihraç etme şeklinde anlamışlardır. Bu tarifin kuyudunun münakaşası yapılabilir. Farklı tariflerde ortaya koyabilirler. Fakat biz o meseleyi anlarken Kur'an-ı Kerim'de daha ziyade an lallehum yefkehun diyor. Bizim anladığımız manada bir fıkıhtan bahsetmiyor belki. İnsanlar lehlerinde, aleyhlerinde olan şeyleri, maslahatlar, ne olan şeyleri ve kendileri için mefsedet sayılan şeyleri kavramalarına diyor biraz. Biraz daha şumurlu yani. Lugavi manası biraz daha şumurlu gibi. Öbüründe tahkamu şeriyeyi anlama gibi, lehinde olsun, aleyhinde olsun. Maruf'u ve münkeri anlama gibi. Maruf ve münkerle alakalı şeyleri Kitap ve Sünnet'ten istinbat etme gibi manalara geliyor. Ama bu biraz daha geniş, biraz daha şumurlu. Bir yanıyla buna Araplar bugün vay diyorlar. Meseleyi biraz belki işin özünü, ruhunu, esasını temelden çok iyi kavrama manasına diyorlar. Fıkıh bu manada ele alabiliriz yani. fıkıh dediğimiz şey bu manada alabilir. Yefka'nın kelimesine mana verirken öyle mana verebiliriz. Buna isterseniz moda mülahazalarla bir insana dini mübini İslam'ı özüyle, ruhuyla çok iyi okuma diyebilirsiniz. Eğer din kendi kitabıyla tekvini emirlere tercüman ise kabulü şari ise burhanı vazı ise şayet o tekvini emirleri iyi okuma demektir. Fünunu müşfeteği iyi tercüme etme demektir veya Tekvin-i emirlerden onları yerinde ve isabetli olarak istimbat etme demektir, istihraç etme demektir. Bu da bir iştahat meselesidir yani. İştahat nedir? Yani insandan cihat da aynı kökten geliyor. Gücünü bir şeyden, bir nastan, dil metinden, bir hüküm çıkarma istikametinde sonuna kadar kullanma demektir. Kainat kitabına da kitap diyor muyuz, demiyor muyuz? Onun da kendine göre paragrafları var mı, yok mu? Cümleleri var mı, yok mu? Kelimeleri var mı, yok mu? Onlar da bir kısım ahkam ihtiva ediyor mu, etmiyor mu? Fizikaya dair, kimyaya dair, matematiğe dair, astrofiziğe dair bir kısım şeyler ifade ediyor mu, etmiyor mu? Normal bu küreye arzdan ta işte makru-alemin enginliklerine kadar açıldığımız zaman, bu kitap okunduğu zaman bir sürü ondan manalar çıkarma imkanı vardır. Ona da işte iştahat deniyor. Ondan bir kısım ahkam istinbat etme meselesi, onu çok iyi okuma, iyi tercüman olma meselesi bunlara da fıkıh denebilir yani. O zaman vay meseleyi çok ifade etmiyor yani belki fıkıh demek daha ifade ediyor. Sonra kendi asrını okuma mevzu. Mesela İslam'ı ilk dönemleri itibariyle bilirsiniz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seriyeleriyle üzerine gelen kimseleri, paktın üzerine gelen kimseleri, dini neşedenlerin üzerlerine gelen kimseleri bir taraftan irşatla, bir diğer taraftan da aynı zamanda caydırıcı olarak güçle vizaya getirme ve yolunda yürüme, kendini ifade etme, İslamiyeti soluklama gittiği yerlerde ama bir de kendi içinde bulunduğun İbnül Vakt olarak zamanı okuma mevzu var. Mesela zamanı okuyan birisi diyor ki, maddi kılıç kınına girmiştir diyor. Bu Köroğlu'nun anlayışı gibi değil yani. Tüfek çıktı, mertlik bozuldu, delikli tüfek. Eğri kılıç kını öyle değil. O manada değil. Maddi kılıç kınına girmiştir, arkasını getiriyor yani. mesela sadece, sivakına bakarak hüküm veremezsiniz, siyakı da var bunun. Medenilere, galebe ikna iledir diyor. O zaman demek ki zamanı iyi okuyacak olursanız günümüzde hem sizin kendi gücünüz, kuvvetiniz, dünyadaki yeriniz itibariyle hem karşı tarafın hüsumeti açısından meseleye bakınca demek ki ikna metotlarını kullanacaksınız. Mantıklı kurallarla yürüyeceksiniz. Kur'an'ın elmas düsturlarıyla insanlara bir şeyler anlatmaya çalışacaksınız. O değil artık yani. Demek ki zamanın bir kısım yorumları oluyor. O zamanın yorumlar nazar itibarı alacaksınız. Fıkıh dediğimiz şeyin bir yanı da budur. Zamanı içinde bulunduğu zamanı okuma. Ve onunla beraber işte kendisine tabi bulunduğu cereyanla beraber pek çok cereyanı çok iyi okuma, hadiseleri çok iyi okuma, eşyayı okumanın yanında hadiseleri de çok iyi okuma. Bunların hepsini fıkıh sözcü içinde müteahele edebiliriz. İsterseniz bundan sonra Kur'an-ı Kerim'de hamdi yazır gibi dirayete çok önem veren bir müfessirin tefsirinde fıkı kelimesinin geçtiği yerleri takip ederseniz aynı şeyleri onların o kelimeye yükledikleri açısından aynı şeyleri göreceksiniz. Allahu alem.